Sevgili dinleyiciler burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Arrani Hazretleri. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Senaryo İslam Gemici.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 ...civar toprakları işgale bir türlü muvaffak olamıyorlar. Sebebi de Müslümanların kumandanı Salahaddin. Anadolu'da kılıç arslan, Filistin'de Salahaddin... ...ordumuza aman vermiyorlar. Meselenin halli için bizden yardım talep ettiler. Evet, efendimiz. Konsülümüz karar aldı. Gözüpek bir adamımız önce Halev'e gidecek...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 Yalnız çok dikkatli ol Senden güzel haberler bekliyorum Sana güveniyorum Bütün Hristiyan dünyası Senin kahramanlığından bahsedecek Bunun ne demek olduğunu anlarsın Endişeniz olmasın muhterem Patrik Leon'u göreceksiniz Emrinizi en iyi şekilde yerine getireceğim Şayet Leon muhafak olamasa O zaman halimiz harap Senin de idrak ettiğin gibi Vazifen çok mühimdir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 Bebeğin ne sever? Asta mı? Ne bileyim bir türlü uymuyor. Ateşi var. Belki de susanır. Biraz su versene. E, e, su mu kaldı? Olanı da biraz önce kullandık. Peki kuyuda da mı yok? Neyse ben gibi bir başlam. Akşam üzeri ben olan suyu çektim. Onu da harcadık. Keşke birazını ayırsaydım. Of, nasıl ayıracaktım? Yemek yemeyecek miydik? Su içmeyecek miydik? Bir damla suyu bile boşa kullanmıyoruz. E, e... Arasın Meryem. Elden ne gelir ki? Ver şu yaramazı bana ateşine bir bakayım. Oh, Yavallı yavrum cayır cayır yanıyor. Ne olacaktı ya? Hem sıcak hem kuraklık üst üste geldi. İnşallah daha da kötü olmaz. Allah korusun. Neryem? Ne var? Yavrumun nefes alışı sayısadı Baksana yüzü de mosmor kesildi. Aman Allah'ım ne yapacağız? Sakin ol sakin ol. Bahçeye mi çıkarsak? Açık hava iyi gelir. Nasıl sakin olurum? gidiyor. Ay yavrum bebeğim ne olur kendine gel. Herhalde yüksek ateş yüzünden kendinden geçti. Ne yapacağız? Bebeğim canım. Tilaşlanma, tilaşlanma Meryem. Ben dergaha bir gitsem. Belki orada su bulunur. Bak tekrar ağlamaya başladı. Sen, sen çabuk dergaha gidip su bul. Hayırdır inşallah. Becenin bu vaktinde kim ona ki? Sen çocuğu al kapıyı ben açarım. Selamün aleyküm. Hayırlı geceler. Ve aleyküm selam. Hocam buyurun. İçerisi müsait mi evladım? Bir dakikanızı istirham ederim efendim. ...yemiş bu saatinde gelen... ...Harrani Hazretleri geldi, hadi çabuk ol. Hı, gecenin bu attığında ne işin artık. Değil, affedersiniz hocam, biraz beklettim. Ee, ev hali işte, içeri buyurun. Bir sıkıntınız mı var oğul? Bebeğiniz ağlamakta, hayırdır? Ee, efendim, hastalanmış da... ...onun için ağlamakta. Malumunuz hem hava çok sıcak hem de su yok. Hele sen bebeği buraya getir. Hı. Kısmete bak. Kırbanda demzem suyu var. Biraz demzem içirir. Cenab-ı Hak bu vesileyle şifa verir inşallah. Hemen getireyim. Meryem, bebeği bana ver. Ne yapacaksın hasta bebeği? Harrani Hazretleri bir görmek bilir. Aman ha, çocuğu ihtiyarın kucağına verme. Şöyle düşürür, düşürür. O ne biçim konuşma, sen bebeği bana ver.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 Akşamdan beri ağlaması durmuyordu. Arrani Hazretlerine kucağına gidince nasıl da sakinleşti. Mustafa. Zemzemden biraz verde içirelim. Al bakalım yavrum. Hadi iç biraz. Maşallah. Maşallah. Yarabbi. Şu masum yavruya şifa nasip eyle. Amin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 Aman yarabbim yavrumun ateşi düştü. Sanki hiç hastalanmamış gibi. Hadi. Hadi götür. Annesini fazla meratta bırakma. Al bakalım. Bu benim kusur geldi. Ver, ver Ateşine bir bakayım. Aa. Bunun ateşi düşmüş. Hanım bu işlere <Gülüyor> akıl sıralmaz. O Allah'ın veli bir kulu. Verdin mi Mustafa evladım? Evet efendim. Mışıl mışıl uyuyor. Mustafa.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 Bütün sıkıntılarımız dağıldı Elhamdülillah rahatladık <gülüyor> Allahu Teala sonumuzu hayırlı etsin evladım ee, Ben müsaade istiyorum Misafirliğin makbul olanı kısa olanıdır derler Estağfurullah efendim şeref verdiniz Ne diyeceğimi bilemiyorum <gülüyor> Tekrar geçmiş olsun Hadi hayırlı geceler Teşekkür ederiz zahmet ettiniz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 Of bir yandan ev işleri, bir yandan bahçenin işleri. Son günlerde de bebekle uğraşıyorum. Söyle hangi birine yetişeyim. Eğer bütün mesele buysa kolay. Yarından teziyor, bağda ve bahçede çalışacak bir yardımcı bulurum. Senin de işlerin hafifler. Böylece bir maziretinde kalmaz. Hmm, benim uykum var yatmaya gidiyorum. Eskiden hiç de böyle değildi. Allah, Yüce Allah, Sen bana sabır... Meryem'i Saliha hanımlardan eyle. Güneş iyice alçaldı. İkindi namazını daha kılmadım. Kuyuya bir bakayım inşallah su vardır. Kovayı kuyuya sarkılayım. Bismillah. Bu kuraklık canımıza tak Eğer bir müddet daha böyle devam ederse perişan olacağız. Neyse. Kovayı çekeyim ele. Yarın kova su çıktı şükürler olsun Allah'ım. Hemen abdest alıp namaza durayım. Bu tarafa doğru gelen biri var. Hayırdır inşallah yabancıya benziyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Arap bir yolcuyum. Burada biraz istirahat edebilir miyim? Memnuniyetle. Tabii ki.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 Muhammed Hocam Mustafa Buyur evladım Estağfurullah Bir şey arz edecektim oh, Dur hele dur Önce torunumuzun saati nasıldır ondan haber ver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 ...senin bir yardımcıya ihtiyacın yok mudur? Vardır efendim. Hanımının artık bahçe işlerinde sana yardım etmesi doğru değil mi? Allah Allah... ...daha ben bahsetmeden... ...Harrani Hazretleri kalbimden verdi anlayıverdim. Ee, şey... ...elbette peki efendim. Zekeriya. Buyurun hocam. Oh, yarından itibaren Mustafa kardeşine yardımcı ol. İşlerini kolaylaştır. Nasıl uygun görürseniz efendim...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 Mustafa, evladım. Evet. Yanında oturan derviş ahbabın... ...mehtabın ziyasında yüzünü seçemedim. Bir Türk derviş efendim, ismi Aslan Halebe gidiyormuş, konaklayacak bir yer arıyordu, ben de derga halletirdim. Ya, derviş aramza hoş geldin. Hoş bulduk. Peki Halebe niçin gidiyorsun? E, Vazifeliyim müstafam, yapmam gereken bir iş vardı da. Ha, demek vazifeli. Aman niye vazifeli Peki derviş Arkadaşlar sana yatacak bir yer gösterirler İnşallah memnun kalırsın ee, Şey efendim Şayet bana misafir edersiniz Peki o Hadi Misafir merak etme Yarın Zekeriya sana yatıma gelir Hayırlı geceler evladım Hayırlı, Hayırlı. Hayırlı geceler Hayırlı Zekeriya Misafir veli nimetimizdir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 ...susuz cehad ederken... ...ben... ...ben ne yapıyorum? Ha? Kalk... ...kalk hadi aklını başına topla... ...yakmanın sırası mı? Oh Allah Allah'ım... ...azgın nefsimin elinden... ...sana sığınırım... ...mahfet beni... ...kainatın efendisi sevgili peygamberimiz... ...Muhammed Aleyhisselam hürmetine... ...onun nurlu yolunda giden... ...eshab-ı kiram hürmetine... ...alimler, evliyalar, şehitler ve gaziler hürmetine... İnsanların küfür karanlığından kurtulmaları için, İslamiyet'te şereflenmeleri için, Serhat boylarında canlarını seve seve feda eden mücahitlere yardım et ya Rabbi. Onları galip eyle, düşmanlarını perişan eyle. Haçlı sürülerine karşı cihad eden Selahaddin Eyyubi ve askerlerini muzaffer eyle. Rabbi. Muzaffer eyle, <gülüyor> muzaffer eyle.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 Çoluk çocuk gelmişler. Tez biz de gidelim. Cemaate katılalım. Hadi e, gidelim. Fakat biz yokken davarlara kim göz kulak olacak? Etrafa dağılmasın mı? Endişelenme Zekeriya kardeş. Köpeğim çomar dağılmalarına mani olur. Çok iyi terbiye edilmiştir. Peki öyleyse. Hadi gidelim. Senin dervişle de hocamızın yanında. Daha gitmemiş. Pek acelesi yok gibi. <gülüyor> Belki de burayı çok sevdin. Herhalde.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 Bana nasıl da bakıyor? Sakın benden şüphelenme. Yok. yok canım, yok. Sadece ev Ama ya Mustafa ben de Ancaar olduğundan bahsetmişse ne olur ne olmaz Harrandan bir an evvel ayrılmalıyım. Ders. E, buyurun. Sen misafirsin. Dergahda kal. E, ben mi? Peki. Ben anlamıştım zaten. Bu ihtiyarda bir iş var diye anlamıştım. Fakat hiç tacık vermedim tabi. Sahra'ya çıktığımızda önce iki rekat namaz kılacağız. Daha sonra hep beraber dua edeceğiz. Hadi buyurun gidelim. Haramlılar. Beni büyük bildiniz.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 Amin, yağmur Mustafa kardeş, bak kuzeyden bulutlar geliyor. Ey cemaat, görüyor musunuz yağmur bulutları? Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun, şükürler olsun. Bulutlar, yağmur bulutları yağmur geliyor. geliyor. Yağmur, yağmur, yağmur. Hocamın duası kabul edildi. Yağmur bulutları toplanıyor...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 Hadi dergaha dönelim. Peki efendim, peki efendim. İyice ıslanmadan gidelim. Ah, elhamdülillah dergaha vardık. Hep iyice ıslandık. Elhamdülillah. Toprakta biz de suya hasrettik. Zekeriya. Urfa valisinin habercisine kuru bir gömlek getir evladım. Misafirimiz oldukça ıslanmış. E o, anlat bakalım. Efendim...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 Hoş gelsin, sefa gelsin. Mustafa, efendim, misafirlerimize yiyecek bir şeyler getir. Zaten hocam. İster halette olsun, ister burada. Elime düşeceksin Selahattin. Bakalım seni kim kozaracak hançerinden. Zahmet buyurmayın efendim. Zahmet değil, rahmet olur inşallah. Dervişin birden gözleri parladı. Efendim, buraları pek sevdim. Bir müddet daha kalmamı müsaade eder misiniz? Gitmek için can atarken niçin karar değiştirdi ki?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 Allah hidayet versin diye dua eder. Derviş... ...Allah hidayet versin. Benden şüpheleniyor mu acaba? Niye böyle söyledi? Adam sende... ...ne tuhaf adamsın... ...güçlü kuvvetli... ...koca Leon neler düşünüyor... ...hadi hadi boşver...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 ...kendisine verilen hediyeleri hemen Harranlılara dağıtır. Hmm. Ayrıca da onlar için dua eder. Ne güzel. Ben cömertliğini pek görmedim ya... ...cömertmiş. Ama da bağlılar hocalarına. Hı. Aa bak... ...Mustafa buraya geliyor. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Neredeyse gün batmak üzere. Bu kadar çalışma yeter artık. Biraz dinlenin. Eh, madem öyle biz de yarın devam ederiz. Epeyce yorulmuştuk zaten. Allah Allah Meryem bahçeye çıkmış çamaşır asıyor. Hem de saçı başı açık. Neyse ki zekeri Zekeriyan'ın sırtları eve dönük. Hemen eve gitmeliyim. Ee, bana müsaade eve gitmem lazım. Evet ben sana ne diyeyim Meryem. Defalarca ikaz ettim bu şekilde dolaşma diye. İyi söyledim anlamadı. Kötü söyledim anlamadı. Ya Rabbim tövbe. Yuvamızı perişan edecek diye korkuyorum. Allah'ım bana sabır ver. Meryem'i e de ıslah edin. Meryem. Efendim. Gir içeri çabuk. Hı hı ne oluyor sana be? Ne öyle geliyorsun? Daha konuşuyor musun? Gir içeri dedim sana. Hı hı. Görmüyor musun? Elimde iş var. Şimdi sırası mı? sana soluna bir baksana hı. insanlar var. Sense evin içinde misin diniyorsun? Hı hı. Bırak konumu ...se artık yetti nedir senden çektiğim? Ne bağırıp duruyorsun? Neymiş benden çektiğin? Söylemekten dilimde tüy bitti. İyice örtünmeden dışarı çıkma demedim mi sana? Şuna bak hele. Bana ne hakla karışıyorsun sen. İstediğim gibi giyinirim. Komşularımızın hanımlarının nasıl örtündüğüne dikkat et sen de. Sen de onlar gibi giyinsene. Yahu hanım uğraşmana, didinmene bir şey mi diyorum? Allah rızası için örtünmene dikkat et diye konuşuyorum. Seni gören de soyunup gezdiğimi zannedecek. Zaten ne yaptım sana yaramam. Ah benim çilelim başım! Ne olur hatun. Ne olur dediklerimi dinle. Ben. ben senin dünya ve ahiret saadetin için içinde patlatıyorum. Bak, bu dediklerimi yap. Başımın üzerinde yerim var. Hadi bana söyle, söz ver.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 Zannederim kucağında da bebek var. Gece vakti ne dışarı çıkmıştır. Ey dervişler. Harani Hazretleri dergâhta mıdır? Niçin ağlamaktasın kızım? Harani benim. Ay efendim. Ben Mustafa'nın hanımıyım. Beni de ayağınızı öpeyip Mustafa'ya bir şeyler söyleyip. Beni seviyor. Bana zulmediyor. Yüzüme niçin bakmıyorsunuz? Yoksa yoksa siz de mi beni dinlemeyeceksiniz? Ama ben neyim?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 Cenab-ı Mustafa'ya sabırlar versin. Hanımına ıslah edersin. Amin. Buyurun hocam. İçerse müsait mi evlatım? Evet efendim. Lütfen şöyle buyurun. Mustafa Orhan. Anlat bakalım. Sizi dinliyorum efendim. Gelin kızımız da sözlerinizi işitebilecek mi? Evet, kendisi bitişik odadadır, kafa aralıktır. O zaman anlatacaklarıma her ikiniz de dikkat edin. Aklı olan zevcile ile zevce, yani karı ve koca birbirlerini üzmezler. Doğrudur efendim. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek asabı bozulur.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 Mustafa Efendi, benim kusurlarımı bağışla. Söz veriyorum, bundan sonra Harrani Hazretleri'nin dediği gibi bir hayat arkadaşı olacağım. İnan bana. Meryem Hanım, üzülme. Ben bütün haklarımı helal ettim. Sen de hakkını helal edin. Bir daha seninle kavga etmeyeceğim. Ben de etmeyeceğim. Seni hiç üzmeyeceğim. Ben de. Allah razı olsun. İlerin ki, sen de saliha hatunlardan olursun. Zekeriya, buyur dermiş. Selahattin Eyyubi buraya ne zaman gelecekmiş? Tam olarak bilmem ama... ...zannederim birkaç güne kadar burada olur. Ya, çok iyi. Fazla gecikme Selahattin. Seni bekliyorum. Bir daha böyle bir fırsat eline zor geçer. Niye bu kadar merak ediyorsun onu? Nasıl merak etmem. Onun gibi büyük bir kumandanı görmek şereftir. Haklısın. Bir de akıbetimizin nasıl olacağını merak etsek... Akibetimiz için endişelensek. Mustafa sabahtan beri görünmüyor. Bir yere mi gitti? et davarları ovaya götürdü. Zannederim akşam olmadan döner. O çok iyi bir insan. Öyledir. Ah, çok susadım. Ah, biraz soluklanayım. Elhamdülillah. Mustafa'nın ailesinden bir hatun dışarı çıktı. hanım olmasın? Çok da güzel bir kadın. Zekeriya sen ne yapıyorsun? Bakma. Namahreme bakılmaz. Ben ne yaptım? Zekeriya ne oldu? Gözüm, gözüm patladı. Kim tokat vurdu? Etrafta kimse de yok. Bir bakışa bir tokat. İkinci bakışa ikinci tokat. Bu ses, bu ses hayat bin Kays'ın. Ne oluyor sana Leho? Yanlış duydun değil mi? Yanlış. Ama bu bir hakikat. Ben mahvoldum. Ben bittim. Ben ne yaptım? Allah'ım beni affet. Dur dur. Gözüne bir bakayım. Olmaz, hayır. İstemem. Pişmanım yüce Çok pişmanım. Ayağa kal. Yerde zebilenme. Kalk ayağa. Gitmeliyim. Hocamın yüzüne bir daha bakamam. Gitmeliyim. Gitmeliyim. Bu gece vazifemi mutlaka yerine getirmeliyim. Uzun zamandır peşinden koştuğum Selahattin bir ayağıma geliyor. Ama içinde bir sıkıntı var. ...şayet suikastin başarılı olursa... ...buradan nasıl kurtulacağım? Üstelik hayat bin kaysa... ...hiç tekim bile değil. yapmaksadım anlarsa... ...anlamaz canım anlamaz. Şimdi onu düşünmenin sırası mı? Fakat... ...Zekeriyan'ın yediği tokat aklımdan hiç çıkmıyor. Ya benim de başıma böyle bir iş gelirse? Leon. Leon ne düşünüyorsun sen? İhtiya bir adamdan mı korkmaya başladın? Hatırından bu çeşit yersiz fikirleri çıkar. Hem... <gülüyor> Hem zehirli hançerin bile sabırsızlanıyor. Patrik Hazretleri bana kendi hançerini vermekte tatip etti. Bu çeşit bir iltifata layık olmam gerekiyor. Sonra alacağım altınlar, altınlar. Kendi kendine ne mırıldanıyorsun dermiş? Bir sıkıntın mı var? E, e, efendim, e, geldiğinizi fark etmedim. Hulyalara öyle dalmıştın ki yıldırım düşse duymazdın. Bugün biraz halsizim galiba. Yoksa bugün çalışmaya gitmedin mi? Ee, Zekeriya hastalandı zannederim. Ee, bütün gün ortalıkta görünmedi. O olmayınca ben de gitmedim. Demek hastalandı. Hayat bin Kays'ın olanlardan haberi yok. Anlaşılıyor ki duyduğum ses bir hayaldi. Eğer tokatı bu ihtiyar vurduysa Zekeriya'nın halini niye bilmiyor? <gülüyor> e i̇şte o. Zekeriya geliyor. <gülüyor> Hocam elinizi ayağınızı öpeyim. Beni bağışlayın. Evlat, affetmek Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Dünden beri Allahu u Teala'nın beni affeylemesi için dua ve tövbe ediyorum. Ağlamaktan gözümle yaş kalmadı. Aya kalk ol. Yüzüme bak. Günahının çokluğu seni ümitsizliğe düşürmesin. İntihanda olduğunu sakın unutma. Çok utanıyorum. Mübarek yüzünüze nasıl bakayım? Cenab-ı Hakk'ın seni bağışlaması için dua edeceğim. Kavkaya. İnşallah yüce Allah tövbeni kabul eder. Vararak oğlu yüce dergaha iltica eden ne mümkün eli boş dönsün affedilmeden. Ben sizi kapınıza layık değilim. Susta beni can kulağıyla dinle. Sadık Müslüman bir an dahi olsun Rabbini zikretmekten onu hatırlamaktan ayrılmaz.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 Eve yatağa yat. O vakit görürsün Selahattin. Aslında hayat benim Kaysı'yı öldürmek lazım. Ordumuzun karşısında sanki görünmeyen bir kale gibi. Tehlikeli olan bu ve bunun gibi olanlar. Buyur. Şöyle yanımıza oturun. Zekeriya evladım. Buyurun efendim. Misafirlerimize yiyecek getirin. Peki efendim. Ey gönüller sultanı efendim.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 Uyuduktan sonra hanciğerimi göğsüne sapladım mı? ...bütün Müslümanlar seninle birlikte mezarı boylarlar. Sonra, sonrası kolay. Şehitlik. Şehit olmayı kim arzulamaz ki o? İnşallah son nefesimize kadar İslamiyet'e hizmetle şerefleniriz. İnşallah. Efendim, göğsümde bir mızrak, ağzımda kan ve...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 ...sizlerin yanında kalbim rahat ediyor. Ya sizleri tanımasaydık halimiz nice olurdu. Tuhaf şey. Koca komutan şu zamanlı ihtiyar'ın neredeyse ayağını öpecek. Bu ne biçimidir? Leon, yine daldın. Yine kendinden geçiyorsun. Dikkat et. Yoksa yoksa görmekle tanımak farklı şey. Tanımanın alameti hayır hasenatın artmasıyla belli olur. Tanımak arttıkça Vermek artar, tanımak kazaldıkça vermek azalır. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki, Allahü Teala bir kulunu severse dünyada zahid, ahirette rahat yapar. Dünyada zahid olan dünyayı sevmez, harayı sevmez. Hadisi şerifte dünya sevgisi kötülüklerin başıdır buyruldu. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür.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 Her zaman kıssalarda ...öldürseler de yardım etmeliyiz. İşte Selahattin Eyyubi ve mücahitler. Onların tek dertleri var. Tek gayeleri var. İnsanlar yanmasınlar. Ebedi ve olmasınlar. Estağfurullah. Efendim... inşallah ...hüsnü zannımıza layık oluruz. <gülüyor> Dervişin rengi benzi soldur. ...hasta mı acaba? <Gülüyor> Bu bir hançer. Derviş, hançer. Ne alakası var? Aa, aa, derviş düştü. Ne oldu acaba? Galiba belalık geçiriyor. Derviş, <Gülüyor> derviş aslan. Ne oldu sana? Hey, kendine gel. Hay Allah ne yapsam acaba? <Gülüyor> Aman Allah'ım. de suikastlerde kullanılanlardan...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 Heh, şöyle rahat et. Uzat ayaklarını. Derviş diye, garip diye kapımızı açtık. Evimizin baş köşesine oturduk. Bak sen şuna. Çıka çıka gayrimüslim işte çıktı. Tövbe tövbe. Niyeti hayır olanların, danışarak iş yapanların, istişare edenlerin, işlerin neticesi de hayır olur. Mustafa. Estağfurullah efendim buyurun. Evladım biraz su getirir misin?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 Bismillahirrahmanirrahim. Hımm... Afiyet olsun. <gülüyor> yo, yo, yo, zorlama kendini. Efendim... Şey, bir itirapta bulunacağım. Rahat ol der. Üzülme. Ben... Aslında... Hristiyan'dım. Hımm... <gülüyor>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 Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu hakkınızı da İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İyi kimselerin arasında bulunan ne niyetle bulunursa bulunsun iyilerin hatırı için onlar da kurtulurlar.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 Öncekiler siler, süpürür, atar. Anasından doğmuş gibi olur, iman eden, tertemiz temiz olur. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, Allah'a ve Peygamberine iman edin" buyruluyor. Allahü Teala imana kıymet vermiştir. Güzel olan imandır. Dolayısıyla iman kimde varsa o da güzeldir, kıymetlidir.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 Ömrünün 50 senesini Harran'da geçiren Hayat Bin Kays el-Harrani Hazretleri 1185 senesinde vefat eyledi. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.